Ben eve gelince onun için bir günaha girmiş oluyor mu? Okuldayken hep öğlen namazlarını kaçırdığımdan dolayı demiş. Hocam bir genç arkadaşımız. Ya yani şimdi günde beş vakit namaz var. Her namazın ilk ve son vakti var. Evet. Siz bir namazı kendi vaktinde bilerek kılmazsanız Allah'a isyan etmiş olursunuz. Büyük günah işlemiş olursunuz. Tevbe etmeniz gerekir. Evet hocam. Yani kılma imkanınız olduğu halde, vaktiniz olduğu halde yani kılmazsanız günahkar olursunuz ama diyelim ki siz öyle ezanı okunmadan önce otobüse bindiniz otobüs yolculuğunuzda veya minibüs yolculuğunuzda veya tren yolculuğunuzda veya yolculuğunuz neyse veya uçak yolculuğunuz işte bir öğle vaktini kaplayacak kadar sürdü vasıtadan indiğinizde ikindi olmuştu. Eğer böyle olacaksa o zaman iki şey yapabilirsiniz birincisi abdest alırsınız. İşte otobüste uçakta, trende imayla kılarsınız oturduğunuz yerden. Ama biz bunun yerine öğle ile ikindiyi, akşam da yatsıyı e, diyelim ki siz öğleden önce vasıya binmişseniz hı hı. ve ikindi vakti gideceğiniz yerde inmişsiniz öğle ile ikindiyi ikindi vaktinde cem edersiniz. Birleştirip kılarsınız. Önce öğlenin farzını sonra ikindinin farzını kılarsınız. Bunun e, Hadis-i şeriflerde dayanağı var. Peramerimizde böyle yaptı olmuş yolculukta evet. özellikle. Akşamlar yatsıydı. Aynı şekilde akşamlar yatsı vaktinde birleştirerek kılmak mümkündür. İhtiyaç varsa bir zaruret varsa keyfi olarak olmaz. Ama sabah namazı için yani böyle bir birleştirme söz konusu değil. Yani onu delim ki vasıta geçiyorsa ima ile kılacağız. Şimdi <gülüyor> siz okuldan çıkıyorsunuz. Hemen otobüse, minibüse Biniyorsanız ve eve varınca da e, vakit çıkıyorsa yanlış yapıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Okuldan dersten çıkar çıkmaz namazınız kılacaksınız. Hani sadece farzını kılabilirsiniz vaktiniz darsa. Dört rekat farzı kılarsınız, sünnetlere kılmazsınız. E, çünkü sünnetleri kılmadığınız için e, günahkar, isyankar olmazsınız. Sadece sevap elde edemezsiniz. Ama farzı bilerek kılmazsanız büyük, büyük günah olursunuz. Büyük günah girmiş olursunuz, günahkar olursunuz. Bu kardeşimiz doğru yapmıyor, böyle yapmış. Okuldan çıkınca hemen namazını kılsın. Gerekirse sadece farzını. Evet. Peki.